O, bir iman ve aksiyon abidesiydi. İnsanlık tarihinde iman ve aksiyonu başkalarıyla mukayese edilmeyecek ölçüde atbaşı götürebilmiş birisi varsa, o da Hz. Muhammed aleyhi O, her zaman aşkın bir inançla Allah'a bağlanmış, bütün benliğiyle O'nun elçisi olduğuna inanmış, O'na tam teslim olmuş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 ona itimat etmiş ve onun arkasında bulunmayı da ilahi bir masariyet saymıştır. Ondaki bu herkesi büyüleyen güvenilirlik, ortaya koyduğu umumi esaslardaki lahufilik ve rasanet, hayatı senin yerlerindeki ciddilik ve istikamet onun için öyle yüksek kredilerdi ki binler, yüz binler demlerine, damarlarına işlemiş o köklü adet, anane ve geleneklerinden kopma pahasına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 Bilgi, müktesebat ve düşüncelerini bir kere daha gözden geçirmelidirler. O, makam hırsıyla çırpınan ve sürekli vahşet hisleriyle oturup kalkan, yağmacılığı marifet sayan, şöhret peşinde koşan, iyi ve rahat yaşamayı hayatın biricik gayesi bilen, mütecaviz, zalim, yobaz, bencil, kıskanç ve fuhşa açık bir muhitte neşet etti. Onun neşet ettiği bu muhitte duyulan şey, sırf zalimlerin hayhuyu, mazlumların ahu efkanı, zayıfların enini ve kaba kuvvetinde hırıltılarıydı. Akifçe ifadesiyle, Tam tekmil mamure-i dünya o zamanlar. Buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi? Tevza bütün afakını sarmıştı zeminin, salgındı, bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Sürü sürü gadirle oturup kalkanlar, yığın yığın intikam hırsıyla homurdananlar, idare etme hummasıyla çırpınıp duranlar, zalimlerin idaresi altında ezilmeyi itaat ve inkiyat sayanlar, baskıcı ve dediğim dedik kaba kuvvetin küstah temsilcileri, ve halayık gibi kullanılan şuursuz kitleler, ahlaksızlığa serbest dolaşım imkanı verenler, fazilet ve evrensel insani değerlere karşı sürekli tehdit uygulayanlar, serazatlar, çakır keyfler, Allah'a kulluğunu kulların vaaz ettiği sınırlar içinde edaya zorlanan mağdurlar, garipler ve daha kimler kimler? Evet, her yerde manzara buydu. Ve o, işte her parçası böyle ayrı bir boşluğa açık tutarsız yığınlardan, beşer tarihinin en mükemmel, en müstesna ve mucizevi bir toplumu meydana getiriyordu. Getirip vaaz ettiği esaslarla olabildiğine lahuti ve Allah'a yakın, varlığın temel disiplinleriyle milimi milimine mutabakat içinde ve dünya upba itibariyle de öne açık bir şehrahta yürüyordu. İnsanlar onun o sırlı atmosferinde hem tabiat kanunlarıyla iç içe ve onlarla hem ahenk hem de din, diyanet ve metafizik meseleleri birden soluklayabiliyorlardı. Onun mesajında ve o mesajı temsilinde eşya ve hadiselerle herhangi bir müsaade ve bahis mevzu olmadığı gibi, insanların cismani ve ruhani yanları itibariyle de ihmale uğramaları, ...veya uğratılmaları asla söz konusu değildi. O eczası birbirinden çok farklı, ayrı ayrı felsefe ve kültürlerin çocuklarından... ...Bünyan-ı Marsus gibi nizami ve meleklerle atbaşı öyle bir toplum inşa ediyordu ki... ...aşırılıklara, farklılaşmalara açık ve her şey olmaya müsait böyle garip kitleler arasında... ...hem ifratın burnunu kırıyor, hem de tefriti hizaya getiriyor... Dünya diyor, ukbayı işaretliyor, bedeni gösteriyor, ruhu hatırlatıyor ve her şeyi yerli yerince değerlendiriyor. Onun mesajları itikattan ibadete, ondan muamelata ve ondan da tabi bu temel esaslara bağlılık içinde iktisat, idare, hukuk, devletler arası münasebet, harp, sulh kuralları, talim ve terbiye esasları, nefis teskiyesi usulleri ve ruh tasfiyesi disiplinlerine kadar pek çok konuyu ihtiva ediyordu. O bu hususların hemen hepsiyle alakalı esasları Sevade Azam'ın anlayacağı bir üslupla ifade ettiği gibi bütün bunların rahatlıkla uygulanabilirliğini de bizzat gösteriyor ve mükemmel birlik örneği sergiliyordu. Kendinden sonra bu hususlara sımsıkı bağlılık içinde onlarca devlet kuruldu.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 onca amansız ve imansız yığınlar karşısında dimdik ayakta durmasını bildi. Ne korktu, ne telaş, ne panikleme, ne de herhangi bir tereddüt yaşamadığı gibi, hiçbir zaman yazma bozma, yanılma tahsih etme, mümaşaat yapma fırsat kollama gibi durumlara düşmedi. Topyekün bir dünyaya karşı varlığı yeniden yorumladığı, Yepyeni yeni bir sesle ortaya çıktığı... ...o sese ruhlarımız feda olsun... ...dini, gayri dini... ...bir sürü sistem hakkında düşüncelerini... ...ortaya koyduğu... ...iktisadi, siyasi, askeri... ...kültürel konular gibi... ...çok ciddi meseleleri sorguladığı... ...yerinde bu konulara neşter... ...vurduğu halde... ...hiçbir zaman herhangi bir tepki göreceği... ...endişesine kapılmadı... ...asla sarsıntı yaşamadı... Tereddüte düşmedi ve arkasındakilere de tereddüt yaşatmadı. Her zaman dimdik mesajının arkasında durdu, herkese emniyet ve güven kaynağı olmasını bildi. Dünyevi uhrevi vaat, bişaret ve tehditler konusunda hep yakinle soluklandı ve uzak görülen akıbet konusunda sabır aşınması yaşayanlara aktif beklemenin sırlarını fısıldayarak sabra pes ettirecek sabır kahramanları yetiştirdi. Yetiştirdi ve atmosferine giren mefluç ruhları, dermansız iradeleri, aceleci fıtratları birer peygamberane azim kahramanı haline getirdi. O, vazifesiyle alakalı ne Mekke'deki saf irşad döneminde ne de karşı tarafın başlattığı baskı, harb-ü darb ve tehdit karşısında asla eğilmedi ve katiyen müdaraatta bulunmadı. Tek başına eski mirasın ve kokuşmuş kadim düzenin bütün yalancı değerlerini sarsıp yerle bir ettiğinde korkunç tepkiler aldı. Farklı şekillerdeki tehditlere maruz kaldı. Bütün bunlar onu yürüdüğü yoldan döndüremediği gibi şekavet düşüncesine kilitlenmiş bir kısım kanlı katiller arasından sıyrılıp Medine'ye doğru yol aldığında, Sevr mağarasında hasımlarınca kuşatıldığında... Yürüdüğü o upuzun yolda defaatle önü kesildiğinde, Bedir'de savaşa mecbur edildiğinde, Uhud'da kan içmeye gelenlerle karşılaştığında, Hendek'te tenkil kuşatmasına maruz kaldığında, huneyinde o yaman okçuların oklarını göğüslediğinde hep yürekten ve yiğitçe davrandı ve bütün sarsılanlara sarsılma bilmezliğin örneği oldu. Oldu ve o müthiş iradesiyle bütün irade zedeleri şahlandırdı. Başkalarının zellelerine bağlı hezimet esintilerini zafer meltemleri haline getirdi. Öldürücü bütün ihtimallerin burnunu kırarak sağda solda sızlanışlar halinde kendini hissettiren hezimet ağıtlarını zafer gülbantları ve muvaffakiyet neşidelerine çevirdi. O fevkalade cesurdu. Cesur olduğu kadar da tedbirliydi. Yerinde hayatını istikrar eder, yerinde bir temkin insanı olarak aldığı tedbirlerle herkesi şaşırtırdı. Ölümü önemsemez, hatta ona karşı hep bir intizar içinde bulunurdu. Aslında onun hayat anlayışına göre yaşamak hep hizmetin yedeğinde tali bir konu olarak mülahasaya edilmişti. İlahi kelimetullah ve hakka hizmet varsa ...yaşamaya değerdi. Aksine, bu hayatın ciddi bir anlamı olduğu söylenemezdi. Ona göre buradaki hayat, ebedi alemlere geçmek için bir köprüydü... ...ve bu köprü bir kazanç güzergahı gibi değerlendirilerek... ...selametle geçilmeliydi. Evet o, hayatını bu mülahazalara bağlı yaşamış... ...her zaman yaşatma duygusuyla oturup kalkmış... ...başkalarının sevinç ve neşe akisleriyle yetinmiş... Eline geçen her şeyi dağıtıp başkalarını sevindirmiş ve kendi basit, duru bir hayatta iktifa etmiş, basit yemiş, basit içmiş, basit giymiş, her tavrı, aczini, fakrını, ihtiyacını çağrıştıran bir çizgide yaşamıştı. Yaşamış ve bu mülahazasını hayatının hiçbir faslında değiştirmemişti. Ona yaşatma, yaşamadan daha zevkli geliyor... Yedirme yemeden daha fazla haz veriyor ve sevindirme sevinmeden daha bir farklı görünüyordu. Onun için o bulduğu her şeyi muhtaçlara infak ediyor, bulamadığı zaman onları vaatlerle sevindiriyor, mutlaka her düşküne el uzatıyor, borçluların borcunu ödüyor, sürekli veriyor ve en paslı gönüllerin dahil paslarını çözerek mesajı adına bu karanlık dehlizleri, nurefşan birer Beyti hüda haline getiriyordu. Hayatı senin yelerini milyonların hayatlarından daha bereketli kılmasını bilen bu feridi kevni zaman yürüyüp ötelere ulaştığında mübarek kalkanı üç beş kuruşluk nafaka karşılığında bir dünyalı nezdinde rehin bulunuyordu. Hasılı eğer insan ona insafla bakabilse ve basiretle onu temaşa etse imanı Marifeti, sabrı, hilmi, vefası, zühdü, cesareti, cömertliği, doğruluğu, tevazu, mehabeti, sözü sohbeti, oturup kalkması ve bütün ferdi, ailevi, içtimai, idari, iktisadi, askeri, terbiyevi ufuk itibariyle insanüstü bir varlıkla karşılaştığını sanır. Böyle olması da gayet normaldir. Bir kere o, gelip geçmiş bütün enbiya ve murselinin varisi taammıydı. Allah gönderdiği her peygamberden onu kabulleneceklerine dair söz almıştı. Tabii ki bu daha çok ümmetleri adına bir söz almaydı. Risaleti başka nebiler gibi bir kavme, belli bir bölgeye mahsus değil, alem şumul ve ebediyet edalıydı. Hasais kitapları, konunun en sadık şahitleridirler. O, Allah'ın insanlığa mücessem bir rahmet hediyesiydi ve en son rehberiydi. Kur'an'ın ayetleri bunun delili, onun siyer-i seniyyesi de bunun apaçık bir bürhanıdır. O mücessem rahmet, ümmeti için bir koruyucu sera mahiyetindeydi. Onun arkasındakiler, geçmiş peygamberlerin ümmetleri gibi toptan helake maruz kalmayacaklardı. Şanı yüce bu mümtaz insan, nebiler arasında adına Hakk'ın kasem ettiği, le amrükle müeyyed bir imtiyazı haizdi ve onun ömrü, Hak muradının mücella bir aynaya aksiydi ve kasem de ona yapılıyordu. Onun diğer farklı bir yanı da, Cenabı Hak bütün peygamberlere isimleriyle hitap ettiği halde, ona hep nübüvvet ve risalet ünvanlarıyla seslenmişti. Bu aynı zamanda, müminlere de bir edep dersi sayılırdı. Kendisine, cevami ülkelim ünvanıyla, çok özlü ve veciz bir beyan kabiliyetinin verildiğine, daha önce temas etmiştik. Belli bir mesafe çerçevesinde, Düşmanlarının gönlüne korku salması da onun yeri ve konumuna Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir teveccühüydü. O, ümmetinin günahlarına karşı tevbe kapılarının hep açık durmasının mesilesi olduğu gibi, günah yollarının kendisine kapalı olması gibi bir mazhariyetin de yegane sahibiydi. Getirdiği kitap, bir kısım özel şartlarla korunma altına alınmıştı, ve kıyamete kadar da başka kitapların uğradığı tahire, tahrife ve tebliğe uğramayacaktı. Ayrıca o, daha dünyadayken öteleri bütün derinlikleriyle görüp temaşa etme şerefiyle şereflendirilmiş ve gidişi, ubudiyetindeki derinliğin kerameti, oradaki mevhibeleri ve deryadan bir katre bütün bu özelliklerinin yanında o, Kur'an mucizesi ve kevni harikalar gibi o kadar çok payelere masar olmuştu ki, Bunları tadad etmek bile zannediyorum mücelletler ister. Aslında ondaki bütün bu derinlikler, Onun melekuti yönüne ait enginliklerinden kaynaklanıyordu ki, O bu yanıyla her türlü tarif ve tavsifi aşkın bir mahiyet arz etmektedir. Evet, onun mahiyeti meleklerden de ulvi ve taayyünü bütün varlığın ilki ve öncüsüdür. Varlığı bir ilk nur ve nüve olduğu ayanlardan ayan, onunla ilk harekete geçmiştir kutsal kalem. Onunla gerçekleşmiştir beşeri plan ve odur nübüvvet silsilesinde vücudu hakka en açık bürhan. Odur Hazreti Zat'ın ilk mirat-ı mücellası. Odur ilahi sıfatların en şeffaf mahalli tezahürü. O'dur kâli ve hâli, Hakk'ın en fasih tercümanı. Allah'ın cihanda mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi. Onunla esrar-ı uluhiyet, bütün vuzuhuyla bilinir olmuş. Onunla cihanlar nurlanmış ve varlığın çehresindeki zahiri sisler, dumanlar silinmiş. Kainatın öbür yönündeki hakikatler, ayan beyan ortaya çıkmış ve Adem Nebi'ye icmalen bildirilen her şey, onda tam tafsile ulaşmıştır. Evet, bizleri yanıltmadan Hakk'a ulaştıran biricik vesile O, ilahi esrar hazinelerinin anahtarları O'nda, varlığın mebde ve mütehasının sırrı da O'na emanet. O, mümtazlardan mümtaz Cenab-ı Hakk'ın O'na itaati, kendine itaat kabul ettiği bir kıble müma. Onun neşrettiği nurlarla bir kitaba, bir saraya, bir meşhere dönüştü kainat ve aydınlandı kapkaranlık o koskoca ama. Zulmetler ziya oldu sayesinde, buluştu onun aydınlık ufkunda son kez arzu sema. Mesajı Kur'an o, ufku irfan o, beyanı bürhan o ve iki cihanın vesile-i saadeti de odur. Hakk'ın harika bin nişanla tatil ettiği saat o, namı Kur'an'ın referansına bağlı kıyamete kadar yad cemil olarak anılacak da odur. Odur insanlığın medarı şerefi, nübüvvet hakikatinin merkez noktası, peygamberler ordusunun ser askeri ve insü yanıltmayan rehberi. Onun beyanı Fuzulice ifadesiyle Enbiya leşkerine mirli levattır. Onun kitabı Hak'tan bize en büyük armağandır. Ruh-u Azam'ın mahalli tecellisi oysa ki öyle olduğu muhakkaktır. Onun mesajı da ruhlarımızın âbı hayatıdır. Onunla insanlık gerçek insani değerlere uyanmış ve onunla Allah'ın istediği renge boyanmıştır. Onsuzluk Tam hasret ve hicran ondan kopmada apaçık bir dalalet ve hizlandır. Evet, İsmi İlahiye ve Sıfat-ı Sübhaniyenin merkez noktası o, peygamberlik semasının kutup yıldızı da odur. İlk zuhur ve içmali hakikat ona bağlı gelişmiş, son mücessem ilahi inayet onunla ifade edilmiş. Ve kıyamet günü her kapıyı açacak şefaat anahtarı da ona teslim edilmiştir, edilecektir. Hakkın ona yüklediği misyon bütün enbiyadan çok farklı ve ona teveccühleri de iltifat ve izaz edalıdır. Rabbi onunla konuşurken özel bir üslup kullanır ve bu üslubuyla onu taziz eder ve bize de edep taliminde bulunur. O hakkında... Nun, kalem ve kalem tutan ellerin satırlara döktükleri şeyler hakkı için, sen Rabbinin nimetleriyle serfirassın ve katiyen bir mecnun değilsin. Senin için hiç kesilmeyecek bir ecrü sevap söz konusudur ve sen bir yüce ahlak üzere ahlak abidesisin. Buyurulan iltifat ufkunun biricik muhatabı, varlık kitabını yazan kalemin mürekkebi, Kainat satırlarının yazılışının gaye ölçüsündeki ruhu, manası, ilahi esrarın zuhuru adına bilinmezlerin en fasih tercümanı ve lahuti hakikatlerinde marifet mahzenidir o. O, de ki, ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yüksek mansıbının en seçkin siması, sana biat edenler aslında Allah'a biat etmektedirler. Payesinin en parlak masarı, doğrusu Rabb'in sana vereceklerini öyle bir verecek ki, hem ondan hem de verdiklerinden tam razı olacaksın. Fehvasınca. Rıza mertebesinin zirve insanı, Hak hoşnutluğunun Nurefşan temsilcisi, Yoldakilerin de ışık ve rehberidir. Ey Resulüm! Biz seni bütün alemlere bir rahmet vesilesi olarak gönderdik. Hakikati mazmununca o, Dünyada iman ve marifetle, Ötede cennet ve cemalullahla tüllenen alemlerin sırlı anahtarı, kapısı,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 Onunla tahfif edildi. Onun sayesinde ümmet sürçme, nisyan ve hatalardan muaf tutuldu. Avf ve azab onun ikliminde renk değiştirdi ve her sineye affedileceği ümidi düştü. Gökler velimesine çağrılan Hakk'ın özel davetlisi oydu. Herkesin gözünü diktiği kabı kavseyine uğrayıp geçen de yine oydu. Sidretül müntehanın misafiri olmak... Sadece ona bahşedilmiş bir mazhariyet, mazmununca gördüğü şeyler karşısında başının dönmemesi, bakışlarının bulanmaması da ona lütfedilmiş özel bir temkindi. O, Ayetül Kübra'nın kendi hususiyetleriyle zuhurunu müşahede etti, ama asla gözleri kamaşmadı. Kamaşmadı ve bütün gök ehlince müşarün bil benan oldu. Cibril, ilk defa onunla idrak edilmez bir gök yolculuğunda. Bir beşere arkadaş ve hadim oluyordu. Bu yolculukta aynı zamanda o bertlerin ışık hızını aşkın bir süratle fizik alemlerini aşarak fizik ötesine yürüyor ve görünmezleri görüyordu. Sidretül Münteha ilk konak, kabı kavseyini ev etna, idrakinde aklın pes ettiği bir zirve ve likaullah da idrak ufkumuzu aşan bir masariyet. Bütün bunların kahramanı ise. O Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccet, Bicarelere Sermet, Divanı ı İlahide Ser Ahmet, Mahmudu ü mahmud -u O gördü, gördüklerini gördürmek üzere aramıza döndü. Duydu, gelip duyduklarını ruhlarımıza duyurdu ve vicdanlarımıza evvelü ahirin, zahir-ü batının esrarını fısıldadı. Evvelin en önemli remzi, o, ahirin nurefşan aynası. O, ehadiyeti zatiye ve vahidiyeti sıfatiyenin en bülen davaz davetçisi. O, zat, sıfat ve esma bilgisinin en emin emanetçisi, hakiki insanı ı kamil de oydu. O, tayyine evvelden Ahmet ünvanıyla insanlık ufkunun muhaciri, Mekke'den Muhammed Nami ile Medine şehrinin misafiri, Berzahtan Mahmud Nami ile livâ Hamd'in mihmandarı ve bütün Esma-i ile Cennet ve Cemalullah'ın perdedarı, ruhani alemlerin feyiz kaynağı ve cismaniyet aleminin de asıl cevheriydi. Ey varlığın özü ve'si! Yaratılış ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin en gür sesi. Eğer sen olmasaydın, bizim ve kainatların ne anlamı olurdu ki? Biz senin sayende kendimizi okuyabildik ve konumumuza göre geçebildikse doğru bir duruşa geçebildik. Belirsiz görünen varlık ve hadiseler senin kuduğumla aydınlandı. Teşrifinle her şeyin rengi değişti ve her nesne varlığın perde arkası adına fasih bir lisan kesildi. Sayen yere düşmese de, sayende düşmekten, düşüp ebedi helak olmaktan kurtulduk. Kainat muammasını çözüp değerlendirme vazifesi, ta ezelde sana verilmişti. Senden evvel gelenler, Ömür boyu sadece bu muammanın içmalini heceleyip durdular. O muammayı hal ve o içmali de tafsil eden sen oldun. Her iki cihanın anahtarları da takdiri evvel ve teslimi ahirle sana verilmiştir. Dünya kapısını açan sen, ukba yolunu gösteren de sensin. Mesajınla sen hakikati tevhidin sözcüsü, cin ve insin de kurtarıcısı oldun. Sen teşrifinle dünyayı nurlandıracağın ana kadar tevhid davasını yüzlerce, binlerce nurani sima seslendirdi ama hiçbiri senin ulaştığın o davudiliğe ulaşamadı. Onlar kendi mevhibe serhatlerine bağlıydılar. Onu aşamaz ve senin ufkuna ulaşamazlardı. Misyonları uğrunda çok koştular, nice aşılmazları aştılar. Kimisinin önü kesildi, kimisinin kellesi. Kimisi daha yolun başında ötelere yürüdü, kimisi yol yarısında. Kimisi en ciddi temerrütlerle karşılaştı, kimisi uğradığı her yerde taşlandı. Her zaman aşk-ı şevkle gerildiler, her zaman ölüp ölüp dirildiler. Bunlardan bir hayli kimse aradığını buldu ve sayelerinde yüzlerce, binlerce insan kurtuldu. Bütün bunlar arasında değişik alara sesini duyuran... Ve sarsılmadan dimdik ayakta duran sadece sen oldun. Üç beş sergerdan müstesna, arkana aldıklarından şaşırıp yollarda kalan olmadı. Yapacak bir sürü iş vardı ve arkandakilerin hepsi de harıl harıldılar. Hepsi de durmadan koştu ama hiçbiri yorulmadı. Yorulup yollarda kalmadı. Onlar sana, sen de tam onlara göreydin. Seviyordun onları seviyordular seni. Kudret eli onları senin arkadaşlığına hazırlamış gibiydi. O beraberliğin neşmesini Allah bizim gönüllerimize de duyursun. Yakışıyorlardı refakatine ve layıktılar da buna. Şevi aruz deyip vuslata yürüdüğün günlerde gönlünün onlara hazır yanıyla bakıp bakıp ağlamıştın o tırahşan çehrelere. Miraç senden evvel hiçbir kutluya nasip olmamıştı. Gezip görmüştün rüyet ufkuna kadar bütün maverayı. Ama gözleri kamaştıran o güzellik armonileri içinde bile, hep onları ve arkadan gelenleri düşünmüştün. Gönlünde hep, gördüklerini gördürme, duyduklar duyurma arzu ve iştiyakı tutuşuyordu. Gidişin de, dönüşün de, Dönerken müsait ruhlara kapıyı aralık bırakışında hepsi harikaydı. Kendin gibi gittin, kendin gibi döndün. İnsanlık tarihinde hep biricik seyahat sayılan bu gök Ezeli Ezelin lütufları senin nefesine bağlanmıştı. Arzu semadakiler seni saygıyla selamlıyor ve sürprizler bekliyorlardı. Her taraf nurdan köpük köpüktü, ...ve her yana ışıklar yağıyordu. Hem de bütün çağları içine alırcasına. Biz o ışık hüzmelerinden birkaç damlanın da... ...bu ifritten çağın bağrına düşmüş olacağı ümidini... ...hep koruduk ve korumaya devam ediyoruz. Sen vefalıydın. Her yana iltifat ve teveccüh yağdırırken... ...bu asrın kara sevdalılarını mahrum edemezdin ve etmedin de. Eğer aramızda hala bir kısım ışığa yürüyenler varsa... Bu senin getirdiğin ziyadandır. Eğer şöyle böyle hala yaşıyorsak, Bu da sana olan intisabımızdandır. Ey hep yükseklerde uçan kutlu nebi, Sen bizim canlarımızın canı, Mesajın da kronik dertlerimizin dermanıdır. Ne olur bir kere daha gel ve bizi cansız bırakma. Son bir kez daha konuş, Bendelerimi dertlerle kıvrandırma. Yürüdüğümüz yollarda bir sürü kundakçı, bir sürü de fitne ateşi var. Sizi dumanı ufkumuzu karartıyor. Her şeye rağmen düşe kalka yürümeye çalışıyoruz. Yürüdüğümüz yolları maiyetinle işaretle ve gönüllerimize rehberliğinin itminanını duyur. Şimdiye kadar bu yollarda binler yüzbinler mugaylanlar arasında yürüdü. Ekstradan güller derdi. Yer yer yorgunluk yaşadı ve zaman zaman sarsıldılar ama hep harıl harıl koşanlar gibi mükafat gördüler. Bu sürprizler yolunun başında da sonunda da sen varsın. Her zaman gözlere görünmesen de gönüllerimizde nazlı nazlı oturan sensin. Bizler eğer şimdilerde az da olsa bir hayat emaresi gösterebiliyorsak bu senin ruhlarımıza içirdiğin iksirdendir. Sinelerimizi hala sana açık tutabiliyorsak bu da sunduğun mesajın büyüsündendir. Sen gönül tepelerinden bize seslenmezsen biz de ruh okumumuzdan senin dirilten soluklarını duyamazsak hazan yemiş yapraklar gibi sararır solar ve ufukta hüzün esintilerine sebebiyet veririz. Hazanla savrulmamayı ve sana hüzün meselesi olmamayı ne kadar arzu ederdik. Heyhat ki heyhat. Sen mürde gönüllere hayat üflemek için gelmiştin, Ve bunu dayandığın o inayet kaynağıyla başardın da. Bak, şimdi bir zamanlar irem bağları gibi üfül üfül hayatın tüllendiği o yerlerde, Canlı cenazeler dolaşıyor. Bülbüllere inat saksanlar ötüyor, Ve her taraf ...yarasaların şehrainleriyle inliyor. Halimize acı da... ...gel ve dirilmeye talip olanları... ...sensizlikle öldürme. Bir zamanlar... ...adının şehbal açtığı pek çok yerde... ...şimdilerde şeytanlar... ...livadarlık oyunu oynuyor. Dünya bir yoklar ağında. Ruha, manaya hasret gidiyor. Ruhlara bir kerecik olsun görünmen... ...bütün şeytani oyunları bozacak... Ve asırlardan beri sesi soluğu kısılmışlara can gelecektir. Bugün yol diye patikalarda emekleyen bir sürü şaşkın, bir sürü de bütün bütün yolsuz var. Her yanda nifak rüzgarları esiyor. Karkış sürekli amansızlık solukluyor. Faust'un çocukları eskisinden de toy. Mefisto ise profesyonellerden profesyonel. Sürekli yeniliyor ve sürekli bedel ötüyoruz. Haraca kesilmiş gibi bir halimiz var. Kendimi bildim bileli bizler hep öpsüzler gibi itilip kakılıyor, hep haince düşüncelerin ağına takılıyoruz. Sen varken biz nasıl yetim oluruz? Hüküm sendeyse sahipsizlik de ne demek? Hayır, biz ne yetim ne de sahipsiziz. Biz sımsıcak yuvasından ayrılıp, Kendini Sokağa Atan Sokak Çocukları Gibiyiz Sana Dönüp Senin Gül Raihalarını Duyacağımız Ana Kadar Da Galiba Şurada Burada Tiner Koklayıp Kendimize Etmekten Kurtulamayacağız Her Tarafta Haralar Kol Geziyor Dört Bir Yanda Hırsızların Uğursuzların Hırıltıları Duyuluyor Çalan Çalana Her Şeyi Yağmaladılar Yağmalananlar Arasında Kalbimiz De Var Şimdilerde aklı meadın kolu kanadı tamamen kırık, vicdan hafakanlar içinde ve ruhumuzda hezeyanlar ağında. Ağzını aç, nefesinden taptaze bir koku gönder ve bizi kendimiz olmaya uyandır. Fanilik senin ruhunun tesir gücünü önleyemez. Kimse senin adını gönüllerden silemez. Sen ezelin bize paha biçilmez armağanı, Ebetlerin de babanız. Senin bir çift sözünle diken tabiatını değiştirip gül olur. Sen konuşuversen yalanın bütün harmanları kül olur. Bahtına düştük. Dostlarınla konuştuğun gibi uzaklığımıza bakmadan bizimle de konuş. Sen bir kere ağzını açıversen bütün söz cadılarının büyüsü bozulacak ve asırlardan beri dilsizliğe mahkum edilmişlerin Layık olmasalar bile, dillerinin bağı çözülecek ve namına ne hutbeler, ne hutbeler irade edilecektir. Senin nefesinle, o nefeslere canlarımız kurban olsun, şimdiye kadar nice ölü çağlar dirildi. Kaç kere israfil, birkaç adım geriye çekilerek senin sur sesi veren soluklarını dinlemeye durdu. Kaç kez kupkuru çöller senin nefesinle cennet bahçelerine döndü. Bilmem ki son bir kere daha demeyi küstahlık sayar mısın? Bu bir küstahlık olsa da gönüllerimizdeki sensizliğin yanında çok önemsiz kalır. Biz kendi kendimize kalmış terkih bekleyen birer tohum. Sen bu ilkahı gerçekleştirecek bir rüzgar. Biz dirilme bekleyen cansız cesetler... Senin nefesinse bizim için bir abu hayattır. Esiver başımızın üstünde, bize diriliş yolunu göster. Boşalıver sağanak sağanak üzerimize ve bize yeni bir bahar muştusuyla gürle. Başlarımız ayağını basacağı noktada, gözlerimiz zuhurunu beklediğimiz matlada sürpriz iltifatlar peşindeyiz. Bu dünya senin dünyanın senin dünyanda başkalarının sözünün sasının ne önemi olur? Senin gölgen yeryüzüne düştüğü Andan itibaren Süleyman Nebi'nin sadece adı kalmıştır. Sikke sende, Mühür sende, Karşı çerinin başında İskender olsan ne yazar? Senin Davudi sesin Velvele olup dört bir yanda Yankılandığı bir dünyada Davuda ne ihtiyaç var? Söz sende ise. Başkalarının konuşması küstahlık sayılmaz mı? Devrilmiş bulunan bizleri, senden başkası ayağa kaldıramaz. İki büklüm olup kamburlaşmış insanlık, ancak senin himmetinle beni doğrultabilecektir. Çok uzaktan gölgenin başımıza vurması bile, ümitlerimize bir bağ sübâdel mevt nefası oldu. Hakiki viradetin bütün şeytani mumları söndürecek, ve karanlığa mahkum ruhları sönmeyen bir ışık kaynağına uyaracaktır. Allah, Cihanları aydınlatacak ziyayı, Sana bağlamıştır. Dünyaları aydınlatacak ışık kaynağının düğmesi, Senin elinin altındadır. Sen istersen, Allah da diler. Sen söylersen, Hepimiz de dinlemeye dururuz. İste ki, İlahi meşiyet konuşsun. Söyle ki, Kulaklar doğru bir söz duysun. Sen hak nezdinde de, halk nezdinde de, bütün cihanlardan daha değerlisin. Biz hepimiz senin nazını çekmekteyiz. Sense bizim ağabey hayatımızsın. Hazreti Mesih'in eli ölü cesetleri diriltiyordu. Sen nice yüz bin seneden beri ölü gönüllere ruh üfleyen israfil oldun. Şimdi gel ününü bütün dünyaya bir kere daha öyle duyur ki, Bütün nifak, şikak ve fitne ateşleri sonsun. Her taraf köyünün rengine bürünsün. Sözlerim benim perişaniyetimi aksettiriyor. Ama dileğim kamunun da dileği. Seni hep rahmeti rahman bildik. Kendimizi de o kapıda birer dilenci. Kerem kıldı. Kesme sultanım keremin bir nevalerden. Keremkane yakışır mı kerem kesmek gedalerden.